Euzü billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin Ves salatu ves selamü ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, Bakara Suresi'nin 40. ayet-i kerimesinde kalmış idik. Bu gece de inşallah 40. ayet-i kerimeden itibaren e, vaktimizin yettiği kadar Ayetler almayı inşallah planlıyoruz. Allah muvaffak eylesin sizleri de bizleri de. Niyetlerimizi salih eylesin. 40. ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ya beni İsrail ezkuru ni'meti yelleti en'amtu aleykum. <gülüyor> Ey İsrailoğulları! Size vermiş olduğum nimetleri anın. Hatırlayın, bilin. Ve öğü biahdi. Eee bana vermiş olduğunuz sözde durun. Ufi biahdikum. E, böyle yaparsanız, bana vermiş olduğunuz sözde durursanız ben de size vermiş olduğum sözde dururum. Karşılıklı ya Sadece ve sadece bana doğru kaçın, bana doğru koşun, bana doğru gelin. Ee, zira ortalıkta birçok tehlike var. Sizleri sağa sola çekmeye çalışan, yanlış bir takım yollara çekmeye çalışan birçok cereyanlar, akımlar, birçok e, etkenler, sebepler var. Siz bütün bunların elinden kurtularak Rabbinize doğru kaçın, adeta koşun. Ee, İsrailoğullarının Allah'a vermiş olduğu söz, kulluk sözüydü şüphesiz. Allah'ın da İsrailoğullarına ve dolayısıyla bütün insanlara esasen vermiş olduğu söz, onları onlardan razı olması, onlara azap etmemesi, ve onları en güzel nimetlerle hem dünyada hem de ahirette mükafatlandırması varlık varlığını Allah'a borçlu nimet varlığını Allah'a borçlu insanlar varlıklarını Allah'a borçlular kainattaki düzen varlığını Allah'a borçlu her şeyin varlığı Allah'ın yaratmasıyla olmuştur. Dolayısıyla bu alemde, bu varlık aleminde kendisine düşünme yetisi verilen, akıl yetisi verilen her insan bu kainatın, alemlerin yaradanı, var edeni sahibi olan Yüce Allah'ı razı etmek için birinci derecede gayret göstermesi lazım. Birinci önceliği, birinci ödevi bu olması lazım. Çünkü ondan daha büyük bir güç yok. Her şey varlığını ona borçlu. İnsanlar varlıklarını ona borçlular. İnsanlar kullanmış oldukları nimetleri ona borçlular. Ve insanlar insanlar gelecekte de mutlu olmak istiyorsalar bunu ancak Allahu Teala onlara temin edebilir hibe edebilir bağışlayabilir ve bu nimeti Allah onlara verebilir Dolayısıyla insanoğlu sağa sola bakmadan gözü hiçbir şey görmeden sadece ve sadece ben bu kainatın bu alemlerin sahibi olan benim sahibim olan beni mutlu edecek olan beni nimet, nimetlerine gark edecek olan yüce Allah'ı nasıl razı ederim de o da beni razı eder. Onun gözüne nasıl, yani misal olarak söylüyorum e, teşbita hata olmaz. Onun gözüne nasıl giderim de o da beni razı eder, beni sevdiklerinden kılar ve beni memnun eder. E, beni mutlu eder. Beni, ben, benim yaşamam için e, mutluluk ee, yani yollarını bana gösterir veya bu nimeti bana bahşeler, güven nimetini bana bahşeler, ee, benden korkuyu, üzüntüyü, kederi, e, ürpertiği kaldırır, kalme itmi inan verir, güven verir, huzur verir, ee, bağlanında düşünerek Allah'ı memnun etme yolunda. Bütün gayretlerini seferber etmesi lazım. Bu çok önemli. allah Teala da kullarından sadece bunu istiyor. Kulluk edin. Ben de sizi kullarım olarak tanıyayım. Siz bana kulluk etmezseniz, ben de size Rab'lik yapmam. Size nimet bazında bir Rab'lik yapmam. Ben yine sizin Rabbinizim ama Kulluk etmediğiniz takdirde, beni memnun etmediğiniz takdirde sizi nankörlerden sayarım ve sizi terbiye etme yoluna giderim. Zoraki terbiye etme yoluna giderim. Gerçekten de insan kendisini terbiye etme e, e, hürriyeti elinde olan bir varlıktır. Allah bu imkanı ona vermiştir. Her insan nefsini terbiye etmekle mükelleftir. Allah dileseydi bu nefsi terbiye ederdi. Ama Allah bunu güvenerek, bu yarattığı insan denen varlığa güvenerek dedi ki hayır buyur sen bu nefsini terbiye et. Sen kendi kendini terbiye et. Ben karışmıyorum sana sadece sana yol göstereceğim ama sana akıl veriyorum, sana imkan veriyorum. Hadi kendi kendini terbiye et. Olgunlaş. Hadi kendi kendine Rabbini bul. Hadi kendi kendine Rabbine şükretmen gerektiğini anla. Hadi kendi kendine Rabbini sevmen gerektiğini anla. Hadi bunu sen kendin yap. Diyor Allah Teala. Allah Teala isteseydi bunu kendi yapardı. Melekler yaptığı gibi. Ama insan denen varlığa bu hürriyeti, bu e, görevi verdi. E bu hani teşbide hata olmaz. Yürümesini istediğimiz bir çocuğu ayakta tutup da hadi kendi kendine artık yürü. Elimi tutmadan da yürüyebilirsin. At bir iki adım demek gibi bir şey. Ben sana güveniyorum. Sen yapabilirsin. Demek gibi bir şey. allah Teala bize güvendi. Yaratmış olduğu e, bu varlığa güvendi. Bu varlığın kendi kendini terbiye edebileceğini düşündü. Ve bu imkanı ona tanıdı ve seyrede aldı. Bakalım ki nasıl davranacak? Bakalım ki kendine vermiş olduğum gücü, imkanı nefsini olgunlaştırma, terbiye etme, kulluk yönünde ilerleme, Allah'ın e, rızalık yollarını arama yönünde mi kullanacak? Yoksa aksine her şeyi boş verip, yarını düşünmeyen bir zihniyet içerisinde, sadece günlük heveslerin, Zevklerin, şehvetin peşinde koşan, zavallı, ideali olmayan, sadece bedeni zevklerin peşinde olan, yarını düşünmeyen, ölüm ve ardını düşünmeyen bir yaratık, bir kul, bir varlık mı olacak insan diye Allahu Teala insanlık alemini seyred almıştır. allah Teala seyrediyor, izliyor, kontrol ediyor, yaz, yazdırıyor. Çizdiriyor, hesap ediyor, not veriyor. Ve insan bunun farkında olmalı. Farkında olanlar farkındadır zaten. Farkında olmayanlar da bunun böyle olduğunu bilmeli. Ve bu şekilde iyi not almanın peşine düşmeli. Ee, hayatımızın her anı bir imtihan. Her nefes bir imtihan her bakış bir imtihan, her adım bir imtihan, her düşünüş bir imtihan, her eylem bir imtihan. Bu eylemleri bazen dini olmayan eylemler sınıfında değerlendirip de bu da imtihan değildir diye düşünmeyin. Onlar da imtihan. İnsanın yemesi imtihan. Çünkü helali var, haramı var. İnsanın eşiyle birlikte olması bir imtihan. Helali var, haramı var. İnsanın nefsini dinlendirmek için pikniğe çıkması, nüzheye çıkması, gezintiye çıkması bir imtihan. Çünkü orada bile Allah'ın emirlerine uyup uymama konusunda bir imtihan içerisinde olacak. O zaman insan denen varlığın İmtihan olmadığı tek yer uyku anıdır. Uyku anında imtihan olmuyoruz. Yine insanın insan e, türünün e, e, imtihan olmayan diğer bir sınıfı da aklı olmayan deliler. Deliler artık onlardan kalem kalkmıştır. Bunların haricinde bir de bayılan insan düşünün. Bayılan insan da imtihan olmuyordur bayıldığı esnada. Ama ayıldığı esnada imtihan tekrar başlıyordur. Ne zamanki akıl var, irade var, imtihan var. Ne zamanki akıl yok, irade yok, imtihan yok. Çocukların hani iradeleri biliyorsunuz ee, sınırlı. Bilgileri sınırlı. Akılları sınırlı. Ne zaman ki bir mertebeye ulaşıyorlar, balih oluyorlar, akil oluyorlar, yani akılları olgunlaşıyor, bedenleri olgunlaşıyor, ruhları bir yerde olgunlaşıyor, işte orada mükellefiyet başlıyor. İşte orada Allah-u Teala'nın düğmeye bastığı anı görüyoruz. Düğmeye basıyor, hadisenin yarışın başladığı Kul var senin, yol senin. Hadi buyur diyor. Ve o andan itibaren e, kronometre çalışıyor. Ama bu geriye doğru çalışan bir kronometre. Eğer 80 <gülüyor> sene geçecekse bu artık 80 e, yıl içerisinde ne kadar gün varsa o gün adedinden geriye doğru ata, ata sıfırlanana kadar bu kronometre çalışıyor. Bu esnada bu insan bir kulvarda koşan yarış, yarışçıdır. Yarış içerisindedir. O yüzden Allahu Teala bunun böyle olduğunu da Kur'an-ı Kerim'de belli eder. Kur'an-ı Kerim'de belli eder. Sahabe hayatında bunu belli eder. Ve sürekli sahabelerin kendi aralarında hayırda yarıştıklarını görürüz. Hazreti Ömer'in Hazreti Ebu çok yarıştığını duymuşsunuzdur. Bir gün Hazreti Ömer bütün malını verince, Hazreti Ömer malının yarısını verince, Hazreti Ebubekir'in malın malının bütünlüğünü verdiğini bilmiyordu. Bir de sordu, o ne verdi diye. Çünkü onunla yarışıyordu. O ne verdi diye sorunca, dedi der ki, o bütünlüğünü verdi. Malının hepsini verdi. Ve Hazreti Ömer artık o günden itibaren bundan sonra Hazreti Ebu yarışmayacağım dedi. Çünkü onu geçmem mümkün değil. Anladı. Böyle bir iman karşısında e, salih amelde yarışmak benim e, karım değil dedi. Ve bıraktı yarışmayı. Tabi yarışmayı bıraktı derken yine hayır-hersanatına devam etti. Elbette. Ama e, Hazreti Ebubekirle Bekir'le ölçüşmeyi bıraktı artık. Yani onu başlamayacağını, onu geçemeyeceğini anladı. E, Kur'an-ı Kerim'de Limişlehaza fel yaamelu'l-aamilun ayet kelimesi var. Yani işte bu nimetler için çalışanlar, gayret sarf edenler, hadi gayret sarf etsinler manasında ayet kelimesi var. Bu iş için, bu cennet için, bu rızalık için çalışanlar, bu bu hedefe ulaşmak isteyenler hadi yarışsınlar, koşsunlar, gelsinler ellerinden gelen bütün gayretleriyle e, bu yola koyulsunlar manasında ayet kelimeler var. Öyleyse kulluk süresi içerisinde, bize verilen ömür süresi içerisinde insanın yapması gereken şey bir maraton koşusunda olduğunu hissetmesi ve hedefe doğru en kısa süre içerisinde sağ selim, herhangi bir sıkıntı olmadan, herhangi bir zarar ziyan olmadan hedefe doğru düzgün, kararlı, azimli, sabırlı, Umutlu olarak koşmasıdır. İnsanoğlunun hayat serüveni bu maraton koşusunda hedefine koşan insanın o durumu gibidir. Bizler böyle olduğunu hissedersek bu sefer hayırlarda hep önde kendimizi göreceğiz. Her hayır işinde kendimizi önde göreceğiz. Hasta ziyaretinde kendimizi önde göreceğiz. Efendim cihatta kendimizi önde göreceğiz. Hayr-ı hasenatta kendimizi önde göreceğiz. Bir yerde fakire, fukaraya, miskine yardım etmek var. Onların ihtiyaçları var. Kendimizi orada görevli addedeceğiz. Bir yerde birinin bir ihtiyacı var. Bir yardıma ihtiyacı var. Allah için bizim ona yardım etmemiz gerekiyor. O zaman o yapsın bu yapsın demeyip kendimizi orada göreceğiz. Yolda bir kaza oldu. Aman benim işim var. Arkadan gelen araçlar dursun baksın bana ne demeyeceğiz. Biz bizzat durup yardım etmeye çalışacağız. Bunları yaparken de hepsini Allah rızası için yapacağız. Bu bir yarıştır. Yolda kaza eden bir araca müdahale etmek. Belki biraz sonra yanacak olan ama içinden yaralı çıkamayacak durumda olan bir insana çekip dışarı çıkarmak, bir hayat kurtarmaktır. Bu büyük bir iştir. Bunu yapmadığın takdirde, belki de o insan, e, 10 saniyelik, 5 saniyelik bir gecikme olduğu takdirde orada yanıklı olacak. Ve bunun vicdan azabını düşünün. Bunun günahını düşünün. E, yani gidildiği takdirde. Ama müdahale edildiği takdirde, buradan alınacak sevabı düşünün. Ve bunu, yani orada ayağımız arabanın frenine gittiği zaman bunu Allah rızası için yapmamız lazım. Ben evet ben ayağımı frene götürüyorum ve bunu Allah için yapıyorum. Çünkü burada Allah'ın bir kulu zor durumda ve ben bunu ilk görenim ve benim görevim buna yardım etmektir. Allah benden bunu bekliyor şu anda. İşte ben şu anda bununla imtihan oluyorum. Eğer burada gerekeni yapmazsam imtihanı kaybedeceklerden olacağım ve bunun hesabını vereceğim düşüncesiyle. Doğru hareketi, doğru kararı orada vermeli o insan. Kaçmamalı, gitmemeli. Vicdanıyla daima e, yani bu konuyu görüşüp vicdani, insani bir karar vermeli ki vicdanlar genelde e, temizdir, fıtridir. O vicdandan çıkan ses çok önemlidir. Vicdandan çıkan ses çok önemlidir. Vicdanlar genelde doğru, yani ibrenin doğru yönde e, olduğu durumlardır. Vicdani sesler, vicdani duygular, düşünceler. O yüzden bazen e, bazı şeyleri yanlış olduğunu düşünebiliriz. Ama vicdanımıza danıştığımızda vicdanımız der ki, yok yok sen aşırı gidiyorsun. Ya sen bu konuda Gerçekten de haksızlık ediyorsun. Yok ya o kadar da kötü değil. Yok canım niye o kadar kötümsersin? Veya niye o kadar kötülüyorsun? Veya niye o kadar umutsuzsun? Veya niye bu kadar da e, bu konuyla ilgili haksızlık ediyorsun? Vicdandan böyle bir sesler çıkar. Bu sesleri dinlemekte kullukta başarılı olmak için çok büyük faydalar var. Bu sese kulak vermek her zaman e, gerçekten önemlidir. Tabi her şey... Vicdanı dinlemekte de değildir. Böyle de bir şeyde anlaşılmasın. Ee, bazen e, vicdanlar merhamet duygusu içerisinde mesela bir insana kısas uygulamasını e, engellemek ister. Yani bir insan adam öldürdüyse bile bile İslam'a göre bunun cezası e, hat cezasıdır. Onun da öldürülmesidir. Yani bunu bu kararda verecek olan İslam mahkemeleridir, mahkemeleridir, İslam devletidir, devlettir. Ama bazen olur ki ya adam öldürmüş ama bunu da cana niye kıyılıyor ki? Öldürmüş, sinirlenmiş, öldürmüş yani şimdi bak adamı asacaklar ya çolu çocuğu var gibi bir e, merhamet olur insanda. Ama merhamet etmeyene merhamet edilmez ilkesini orada unuturuz. Ama o insanın söndürmüş olduğu ocak ocağın ee, ne tür bir acı içerisinde bırakıldığını unuturuz. O insanın öldürülmesiyle geride kalan yetimlerin acısını, gelecek kaygı, kaygılarını e, hep unuturuz. Ee, o yüzden Allahü Teala bir şeyde bir hüküm verdiyse, o merhametin kendisidir, o vicdan hissin kendisidir, o adaletin kendisidir. Bunda herhangi bir sapma olmaması lazım. Merhamet duygularımız adaletli olmamızı engellememesi lazım. Merhamet duygusu adaletin önüne geçmemesi lazım. Çünkü adaleti idame ettirmek Allah'ın emridir. Adaletin doğrultusunda hareket etmek her zaman elzemdir, gereklidir. وَاَمِنُوا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقَا lima مَعَكُمْ Ey İsrail oğulları! İman edin. Bime enzeltu. İndirmiş olduğum şeylere iman edin. Ey İsrailoğulları. Muhammed'e indirilene iman edin. Muhammed benim elçimdir. Resulümdür. Ona vahiy indiriyorum. Ona indirmiş olduğum vahye iman edin. Ey İsrailoğulları. İlk planda bunlar tabii ki. Kimler? Peygamberimizin geldiğini duyan Yahudi Yahudiler. Gerek Mekke'de azınlıkta ama Medine'de çoğunlukta, değil mi? Peygamberimizin geldiğini duyuyorlar ama iman etmiyorlar birçoğu. Hani iman de var ama Allah Teala onlara davet ediyor. Ey İsrailoğulları iman edin. Size indirdiğime iman edin. bimâ enzeltu musabdiqen limâ me'akum daha önce size indirmiş olduğum Tevrat'taki ayetleri tasdik edici şekilde Kur'an'da var olan, Kur'an'ın e, muhtevasında var olan Kur'an'ın içerisinde olmak üzere indirmiş olduğum ve sizin bildiğiniz, ezberlediğiniz, tanıdığınız Tevrat ayetleriyle aynı olan onları tasdik edici olan onları doğrulayıcı olan paralellik arz eden birbirini tasdik edici, edici özelliği olan bu Kur'an ayetlerini artık siz de kabul edin. Buna iman edin. Çünkü bu size yabancı değil. Bilmiş, durup e, efendim, bilip durduğunuz Tevrat ayetlerine aykırı bir şey var mı? Kur'an ayetlerinde. Yok. Çünkü hepsi Allah'tan geliyor. Farklı olması mümkün değil. Öyleyse sizin Tevrat'tan bir haber olan, müşrik Araplardan daha önce iman etmeniz lazım. Nedir bu şumarıklık? Neden iman etmiyorsunuz? Şeklinde allah Teala bir serzenişte bulunuyor. İsrail Yahudilere. Evet, onlara özel bir davet var burada. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرِنْ بِهِ hiç olmazsa bu ayetleri ilk önce inkar edenlerden olmayın. Daha duyar duymaz, yok böyle bir şey olamaz, böyle bir ayet, böyle bir şey olamaz demeyin. Bari ilk kafir olanlar, siz olmayın. En azından siz ehli kitapsınız. Tevrat ehlisiniz. Daha önce size Tevrat geldi, Tevrat'ı biliyorsunuz. Kur'an'da inenle Tevrat'a inen aynı. Dolayısıyla sizin bunu inkar etmeniz mümkün değil yani. Aklen, mantıken, örfen, mümkün değil. İmanen de mümkün değil. Ama görüyorum ki inkar ediyorsunuz. En azından ilk inkarcılardan siz olmayın. Diyor İsrail oğlanına. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَل۪يلًا Ayetlerimi satarak çok az bir paraya, az bir ücrete, az bir karşılığa satarak e, maddi kazanç elde etme peşinde olmayı. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا غَلِيلًا Ayetlerim ile çok az bir ücreti, az bir karşılığı e, almak durumunda olmayı. Ve iyaya fettakun sadece benden korkun. Şimdi bu ola ateşleru bi ayati semnen kalili günümüze uygulamak gerekirse tabii ki bu İsrailoğullarına hitaptır. İsrailoğullarının yaptığı bir hatayı dile getirmektir. Allah Teala dile getiriyor. Yani şunu demek istiyor burada. Ayetlerimin gereğini yapmayarak dünyalık menfaat elde etme peşinde olmayın. Ayetlerimi anlatmayarak dünyalık menfaati elde etme peşinde olmayın. Ayetlerimi örterek, saklayarak dünyalık menfaatleri umma peşinde olmayın. Mesela, bugün günümüze uygulayalım. Bugün bir camiye çıksak, camide, kürsüde desek ki, Faiz haramdır. Faiz haramdır. allah Teala buyuruyor ki eğer faizi bırakmazsanız Allah ve Resulü ile harp etmek için yola çıkın. Allah ve Resulü ile harp, et, harp, harp ilan edin. Faizi bırakmadığınız takdirde Allah ve Resulü'ne karşı savaşıyorsunuz demektir. Savaşta olduğunuzu bilin ve Savaşta olduğunuzda yandaşlarınıza ilan edin. Hadi gelin Allah ve Resul savaş edin öyleyse. Desek kürsüde. Ondan sonra eklesek işte şu bankalar hepsi faiz bankalarıdır. Bunlar Allah ve Resul ile harp ediyorlar. Ne olur ikinci gün gel bakayım sen ne dedin? Ne dedin sen? Sen şimdi bankaları saydın, bunları Allah düşmanı ilan ettin veya e, Allah ve Resulü ile savaş e, ediyorlar bunlar dedin e, veya onları Allah ve Resulü ile karşı savaş ilan eden insanlar olarak gördün, kurumlar olarak gördün. Nasıl bunu yaparsın derler hesaba çekerler. Vaizi, müftüyü, her neyse, imamı neyse. İşte burada diyor ki Allahü Teala, dünyalık maaş elde etmek için gerçekleri saklamayın, ayetleri örtmeyin, insanlara gerçekleri söylemekten geri durmayın. Ya bakıyoruz şimdi açık bir bayan, ona diyemiyoruz ki ya senin bu yaptığın haram. Sen Müslüman isen böyle gezmen doğru değil. Senin bu hareketlerin Nur Suresi 31 Ahzab 59'da var olan örtü ayetlerine aykırı bir durum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açık saçık kadınların cennete giremeyeceğini, cennetin kokusunu dahi alamayacağını haber veriyor. sen böyle niçin yapıyorsun desen, e, bunu niye teslim demeye, ondan tepki alacağından dolayı demezsin. Hatta ya desem anlamaz, boşver demeye de gerek yok. Yani e, Aynı yerde çalışıyorsan hadi otur beraber, şaka şuka konuş, çay içme. Unutursun yani. Ona gerçekleri ilk gördüğün anda demeyi aklından geçirmişsindir. Ama bir türlü buna cesaret edemediğinden dolayı Ardından e, alacağın tepkiyi düşünerek ona bu gerçekleri demediğinden dolayı artık onu da rafa kaldırmışsındır o projeyi artık bu olmayacağına göre artık benim de öyle bir şey olmayacağına göre ben bununla insani münasebetlerimi sürdüreyim dersin tokalaşırsın kucaklaşırsın gerekirse efendim oturursun kalkarsın yani normal böyle kardeş gibi veya <gülüyor> veya işte yine bir metres gibi Allah korusun bir e, hayat içerisinde olabilirsin demek ki bir yerde görev yapmamak insanı öyle bir uçuruma getiriyor ki öyle bir ayağını kaydırıyor ki daha sonra insan şöyle geri dönüp baktığında ben bu olmamalıydım ben bu muyum ya bu ben miyim ya diyebilecek bir duruma konuma gelebiliyor insan ödevini yapmadığında konumunu belirlemediğinde emr-i bin maruf yapmadığında Hakkı ikrar etmediğinde, hakkı emir ve tavsiye etmediğinde böyle bir artık o batılı kabul etme durumuna düşebiliyor insan. Batıla ses çıkarmama, onu kabul etme, onu özümseme, onu normalleştirme, normal görme durumuna geliyor. Mesela bugün açıklık saçıklık gayet normal. Sıkıntı yok. Hiç birimiz açık saçık bir bayana niye böyle geziyorsun demeyiz. Halbuki demek görevimiz. Hiçbirimiz banka yolunda olan, parasını bankaya faize yatıran, faiz veren, faiz alan insana niye bunu yapıyorsun demeyiz artık. Çünkü herkes bu işin içerisinde normalleşmiştir artık. Hiç kimsenin böyle bir, yani çok kötü şeyler bunlar ama bunun farkında değiliz. Bunu unuttuk yani. Buna benzer daha birçok şey var. Buna benzer daha birçok şey var. Allah-u Teala ve kûnû ma'as-sâdiqîn diyor. Allah'a sadakatle kul olan, sadık olan, Allah'a vermiş olduğu kulluk sözünde duran ve bu uğurda gayret gösterenlerle beraber olun derken bakıyorsunuz bazıları bakıyorsunuz ma'al-kâzebîn oluyor. Yalancılarla, inkarcılarla oluyor. Ve bunu da normal görüyor. Efendim niye? Demokrasi var. Efendim niye? Efendim e, çok partili bir demokrasi var. Herkes istediğine destek verebilir konumunda bazında bir düşünce sergilebiliyoruz. Halbuki bu düşünce Kur'an'a vurulduğunda bu kadar da serbest olabileceğimiz bir durum ortada yok. Kur'an sadıklarla sadık, e, beraber olun diyor. Sadık demek ne demek? Kulluk sözünde sadık olan. Kur'an'a sadık olan, Sünnet'e sadık olan, İslamına sadık olan, Allah vermiş olduğu kulluk sözünde sadık olan, sadakat içerisinde olan demek. Bunların, e, bunlarla beraber, aşağısolo du, beyçahsolo olur, olur fark etmez. Bunlarla beraber olmak, e, esasen bir e, Kur'an ölçüsüdür. İşin gerçeği bu. İşte e, İsrail oğulların. Maddi menfaat karşılığında Tevrat'tan ayetleri saklamışlardı ve bu şekilde fırçalandılar. Maddi e, kazanç elde etmek için Tevrat'tan ayetleri saklıyorlar. Buna başka bir örnek daha vermek istiyorum. Örneğin bir televizyon programı, dini program yapan bir e, kişi davetçi veya işte akademisyen ne olsa olsun olsun e, program başına 30 bin 40 bin lira para alıyor mesela ve e, programı yaparken de hep e, güzel şeylerden bahsediyor, insanları sevindiren, insanlara umut veren, insanları hoşnut eden, gönüllerini, gönüllerinde sıcak esintiler oluşmasına sebep olan, yarınlarıyla ilgili, ahiretleriyle ilgili onlara garantiler veren, işi kolaylaştırıcı da kolaylaştıran, cennetin kapılarını ardına kadar açıp cehennemin kapılarını kilitleyen bir zihniyet içerisinde program yapıyor. Mesela. Ve bunu yaparken şunu diyor, eğer şu ayeti söylersem, insanlar benden korkar, kaçar. Şu hadisi söylersem, İnsanlar benden korkar kaçar. Şurada şu gerçeği, şu hükmü, şu emri söylersem, belki televizyonda vermiş olduğum programlara son verilir. Belki artık, hayır seni beğenmiyoruz, insanları sen korkutuyorsun derler, beni gönderirler düşüncesiyle, sadece ve sadece cennet ile ilgili meseleleri anlatıp, cehennemin lafını bile etmeme yoluna, Gidebiliyor. İşte burada bunu yaparken de niçin yapıyor bunu? Oradaki o, o parayı almak için yapıyor. Beğeni kazanmak için yapıyor. Halbuki halbuki son suratle yoluna devam eden bir araç ileride yıkılmış olan köprüden aşağı uçacak. Biz diyoruz ki ne güzel de yol ne kadar da güzel bir arabam var. Bas kaza diyoruz. Git. İleride biliyoruz ki köprü uçmuş. Bu adam uçacak oradan bir aşağıya. Ona dur dur dur kardeşim. İleride köprü uçmuş. Sen nereye gidiyorsun? Böyle basmışsın gidiyorsun. Oh güle oynaya. Dön geri buradan. Olmaz. Deme durumunda olmuyorsun. Çünkü böyle dediğin zaman adam sana diyebilir ki meczup musun? Deli misin kardeşim? Ne köprü uçacakmış? Karışma. Çek git oradan. Diyecek diye Bahane diyorsun. Adam basıp gidiyor oradan aşağıya uçuyor. Bu bir mesuliyet. Demek lazım. Bu insanları bekleyen tehlikeleri insanlara haber vermek bir rahmet gereğidir. Bir vicdan gereğidir. Bir görev yapma gereğidir. Kur'an-ı Kerim'de ne kadar cennet ayeti varsa cehennem ayeti o kadar var. Ne kadar mükafat ayeti varsa o kadar ceza ayeti de var. İtaat edenler ne kadar övülüyorsa isyan edenler de o kadar yeriliyor. allah Teala bunu yapıyor. Peygamberi bunu yaptı. Sahabe bunu yaptı. Sağlık insanlar bunu yaptı. Salih insanlar bunu yaptı. Bunların izinde olanlar da bunu yapması lazım. Ama tek taraflı. Bir yerde geçen sene Türkiye'nin bir ilçesinde vaaz ettim. Bir ay Ramazan'da. Tabii tepkiler geliyor bazen. Kulağıma kadar geliyor. İmahatübüs içinde din dersi öğretmenleri var. Meslek dersi öğretmenleri. Onlar da geliyorlar. Çıkışta musafalaşıyoruz, kucaklaşıyoruz, tanışıyoruz, konuşuyoruz, çay içiyoruz vs. Bir tanesi geldi. Dedi ki hocam. Hakkında dedi. Konuşuyorlar dedi falan. Ne diyorlar dedim. Bu hoca da cehenneme sokup sokup çıkartıyor ya. Başka bir şey yaptığı yok. Diyorlar dedim. Esprili bir şekilde ben de dedim ki soktuğumu çıkarttıysam dedim elhamdülillah. Yani <gülüyor> orada bırakmadım dedim. <gülüyor> Hep hatırmadım. <diyorsun. gülüyor> yani sokup sokup çıkartıyor. Şimdi e, öyle bir esprile güldük falan. Tabi bilinçli kesim bu formatta bir vaza alışmadığından dolayı bunu yabancı karşılıyor. Sadece ve sadece cehennemden anlattığını zannediyor. Halbuki ben dikkat ederim. Ne kadar cennet ile ilgili af ve mağfiret ile ilgili hafiflik veren işi hafifleten yengilleştiren Ayetler e, ne kadar söylediysem, bunun akabinde o bazda, onu, o ölçüde e, ceza ayetleri, cehennem ayetlerini de söyle, söylemişimdir. Kur'an'ın uslubu bu. Kur'an'ın uslubu bu. Çünkü cen, cennet hak, cehennem de hak. Sadece cennet var, cehennem yok diyemez. Cennete girin, girme yolları şunlar, şunlar, şunlardır derken, cehennemden kurtulma yolları da şunlar, şunlar, şunlardır demek lazım. Mutlaka demek lazım. E bunu demedikten sonra. Olmaz. Şunu şunu şunu yaparsan, şu nimetlere kavuşursun derken, şunu şunu yapmazsan da bu nimetlerden mahrum olursun. Böyle bir cezaya da çarptırılırsın demek lazım. Ve insan, gerçekten de bazı insanlar e, güzel şeyleri tercih etmek için bazen karşı tarafta bir zorluğa ihtiyaçları vardır. Yani bir cezai müeyyideye ihtiyaçları vardır. O cezai müeydiği gördüğün zaman dersin zaten burada cezai müeydiği var zaten. Bu zaten de doğru yol burası. Yani nefsim de benimle oynuyor ama orada da cezai müeydiği var. Hadi ben sağ taraftan gireyim. Güzel yoldan gideyim. Sağlam yoldan gideyim diye bir tercihte bulunursun. Oradaki cezai müeydiği caydırıcılık açısından önemlidir. Cehennem aslında cehennemin varlığı ve bize haber edilişinin sebebi nedir? Bir caydırıcılık olsun diye. Ha, bu gerçek mi? Olacak yani. Oraya giden insanlar da olacak. Ama Kur'an-ı Kerim'de bu neden anlatılıyor bu sahneler? Caydırıcılık olsun da insanlar bu tehlikeyi görsünler de yarın başına gelecek bu olay konusunda bilinçli olsunlar, önlem alsınlar diye bu ayetler anlatılıyor. Başka bir örnek verelim. o bir تَشْتَرُوا بِاَيَاتِيهِ ثَمَنًا قَل۪يلًا Benim ayetlerimle çok az bir ücreti karşılığı satın almaya kalkmayın. Manasındaki ayet-i kerimeye, örnek olarak adam Kur'an-ı Kerim ok okuyor para alıyor değil mi? Hoca. Veya hafız. Veya işte Kur'an-ı Kerim okumasını bilen bir vatandaş. Iyi para Gidiyor mezarlığa Yasin okuyor. Yasin isteyen var mı? Abi bana da oku. Abi benim babam için oku. Bir de annem için oku. Bir de dedem için oku. Bir kardeşim için oku. Şunu oku. Ve her okuyuşta da belli bir ücret talep ediyor, alıyor. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle burada ne yapılmış oldu? Para kazanılmış oldu. Halbuki Kur'an-ı Kerim ayetleriyle para kazanılmaz. Dünya talep edilmez. Kur'an'ı okumak bir ibadettir. Anlamak, anlatmak bir ibadettir. Bu ibadeti para karşılığı kimse yapamaz. Hiçbir ibadet para karşılığı yapılmaz. Para karşılığı yapılan bir şey ne olursa olsun ibadet değildir. Bir imam eğer maaş aldığı için camide namaz kıldırıyorsa onun ibadeti makbul değildir. Bir müezzin maaş aldığı için ezan okuyorsa onun yaptığı ibadet makbul değildir. Maaş almadığı halde camiye gelip de namaz kılan cemaatin e namazı mahbuldür. Çünkü Allah için geliyor. Para için değil. Bir imam ile cami arasında 4 metre olmasına rağmen benim bugün tatilim bana ne camiden deyip de evde yan gelip yatarsa maç seyrederse dizi seyrederse Balkonda çoluğuyla çocuğuyla çay içerse cemaat de orada yok mu bize bir namaz kıldıran, kıldıracak olan de, deyip de imam ararken ya hocam gel de namazı kıldırıver işte oradasın görüyoruz demesine rağmen yok kardeşim benim bugün tatilim ben kıldırmam bu namazı diyorsa bilin ki ve bugün çok üzülerek söylüyorum imamların çoğu bu eleştirdiğim mantıktadır Bilin ki o imamın ihlası yoktur. O imam para vermeseler o camiye gel gelecek de değildir. Namazı kıldıracak da değildir. Bunu yapmış olduğu bu durum işte ayet ayetleri Kur'an yani namazda okumuş olduğu ayetleri maaş için kullanması manasına gelmektedir maaş için bu aynı fatiha surasını ezberleyecek okuyacak bir zammı sure okuyacak ardından kıyam bilecek rükû bilecek secdeyi bilecek selam bilecek bir de sonunda amenel rasulü okuyacak itti ve diyecek ki ben şimdi maaş hak ettim böyle bir şey olamaz eğer bu mantıkta olursa o insan, ahirette onun için herhangi bir nasip yok. E çünkü ihlası yok. İbadetlerin kabul edilmesi için iki tane şart lazım. İhlas, mutaba'a. Nedir ihlas? İbadetin, eylemin, hareketin, fiiliyatın, Allah'ı razı etmek için sadece Allah'ı razı etmek için sadece onun rızası için o hoşnut olsun diye o emir buyurduğu için ona muhalif onun emirlerine asi olmamak için ona itaat etmek için onu razı etmek için yapılmasıdır ihlas sadece ve sadece bütün saik Allah'ı memnun etmek olduğu zaman bütün gaye Allah'a memnun etmek, onu razı etmek olduğu zaman o de ihlas vardır. Ama müftün eder, cemaat şikayet eder, maaş sıkıntıya girer, memuriyet sıkıntıya girer, durumlar sıkıntıya girer, o yüzden ben gideyim namazı kılayım derse, burada ne var? İhlas yok. Bu ibadette ihlas yok. İhlas olmadığı zaman bu tek kanatlı kuş gibi uçamaz yani. Bu yükselemez mi ibadet? İhlas yok. İhlas olacak. Allah rızası olacak. Allah için olacak. Dünyalık olmayacak. Dünyalık bir beklenti olmayacak. Dünyalık beklenti olmayacak. Allah rızası için yapacak. Ee, ikinci neydi? İkincisi, ibadetlerin kabul edilmesi için gerekli olan şart, mutabaat. Mutabaat yani takip etme. Kimi takip ediyorsun? Kim olabilir takip ettiğimiz insan? Resulullah. Allah'ın Resulü. Onu takip edeceğiz. Onu izinden gideceğiz. Onun yaptığını yapacağız, yapmadığını yapmayacağız. Yaptığını yaptığı şekilde, gösterdiği şekilde yapacağız, tavsiye ve emir buyurduğu şekilde yapacağız tersini yapmayacağız. O şöyle yaptıysa biz de öyle yapacağız. O rüküyü böyle yaptıysa biz de aynı şekilde yapacağız. Rüküyü geri yapmayacağız mesela. Değil mi? O kıyamda durduysa biz amıda kalkmayacağız. Yani kıyamda durdu işte böyle. O elini öne bağladıysa biz arkamıza bağlamayacağız. Uyuyacağız. Ya bu da olur işte. Ne var? Bu da namaz, bu da kıyamdır yani. Bak, el bağlamak değil mi? Mesela ben de elim bağladım. Ama arkaya bağladın kardeşim. Öne bağlayacaksın. Niye öne bağlayacaksın? Ya çünkü Allah'ın Resulü öyle gösterdi. Sağ elinin solunlarına üstüne koyacaksın. Değil mi? Göbeğin üstüne koyacaksın. Öyle gösterdi. Yok efendim ben omzuma atacağım. Böyle yapacağım. Olmaz kardeşim. Allah'ın Resulü öyle göstermedi. Böyle yapacaksın. Biz buna da mutabahat diyoruz. İbadetlerin kabul edilmesi için bu şekle bu pozisyona uymamız lazım. Herkes kendi kafasına göre ibadet uyduramaz. İbadetlerde şekil değişikliğine gidemez. Şemal, şekil, fiil değişikliğine gidemez. Bir şeyler ilave edelim, bir şeyler eksiltelim manasında bir şey yapamaz böyle bir şey, böyle bir şey hakkı yok. Din tamdır. Eksik değildir. Hiç kimse tam olan bir dine yeni bir şey ekleme durumunda pozisyonunda olamaz. Eğer şunu da ekleyelim daha iyi olur derse birinki onun şöyle bir iddiası vardır. Bu eksikti ben tamamlıyorum. Ya Allah'ın dini eksik olur mu? Allah'ın dini tas tamam geldi ve tas tamam Resulullah tarafından uygulandı. Sen onun gibi yapsana. İşte ne yapıyor? Ya diyor Resulullah öyle yaptı ama şöyle de yapsaydı daha iyi olurdu. Böyle de yapsak da daha iyi olur. Biraz azalt, çoğaltalım, biraz şekillendirelim, süsleyelim, biraz Allah'ın Resulü biraz şey yaptı bunu, özet yaptı. Biraz genişletelim biraz, şey yapalım. İlaveler koyalım biraz. Demek suretiyle ne yapıyoruz? Dini değiştirme yoluna gidiyoruz. Bu şekildeki bir eylem Öncelikle nafile konularda kendini gösteriyor. Daha sonra yavaş yavaş vacip farz emir nehi konularına da giriyor. Emir nehi konularında bile biz kendi aklımızı ileri sürerek emirde bir takım kırpmalara gidiyoruz. Nehi de yani yasaklarda bir takım e, cevazlara gidiyoruz vesaire vesaire vesaire. Ne oluyor? İş değişiyor. Bugün mesela... Buna bir somut örnek vermek gerekirse bazı firmalar bayanlar için namaz örtüsü üretiyorlar. Dikiyorlar. Piyasaya sürdüler. Uzun bir cilba fistan kadın çantasına koyuyor sekreter. Bir de reklamda onu gösteriyor yani. Utanmadan. İşte sekreterin eteği dizinde veya dizinin üstünde baş açık, bağır açık efendim kendi ürününü reklam etmek için hemen sekreter ezan vakti oluyor. Sekreter onun baştan aşağı giyiyor. Bir tarafta namazını kılıyor. Tekrar elbiseyi çıkartıp çantaya koyuyor. Bu nedir? Bunu gören imamlar, müftüler, hocalar bu duruma itiraz etmiyorlar. Halbuki bu itiraz edilmesi gereken bir durum. Neden? Neden? Namazda farz olan örtü namaz dışında da farzdır. Hatta ve hatta örtünün namaz dışında farz oluşu namaz için farz oluşundan daha kuvvetlidir. Daha elzemdir. Çünkü neden? Sen namazını kimsenin görmediği bir köşede kılıyorsun. Seni erkekler görmüyor. Ama sen görevin esnasında... Sokağında, dairende, şunda, bununda, bütün erkekler senin haram yerlerini görmek suretiyle günaha giriyorlar. Sen onları günahzı oluyorsun. Allah'a asi oluyorsun. Esas senin örtülmen gereken yer işin. Esas senin örtülmen gereken yer sokak, çarşı, pazar, değil mi? Ama işte burada böyle bir ne var? Ee, yanlışlık var. Bu duruma bizi iten nedir? Dünye birleşmektir. Bu duruma bizi iten nedir? Ya efendim, e, ben namazımı kılmak istiyorum, namazının kabul olmasını istiyorum, namazın kabul olması için de setre avret şart, setra avreti ben sırf namazım kabul olması için yapıyorum. Erkekleri günaha sokmak, sokmamak gibi bir endişem yok. Sırf namazımı kabul olsun diye bunu yapıyorum derse bu örtü örtü değildir. Bu örtülmek örtülmek değildir. Bu yapılan ibadet ihlaslı bir ibadet değildir. Bu insanın kendi kendini kandırmasından başka bir şey değildir. Çünkü setre avret, setre avretin farz olması, sokakta setre avretin farz olması namazda farz olmasından daha kuvvetlidir. Namazda seni hani genelde evin bir köşesinde kılarsın kimse görmez ama sokakta seni herkes görür. Namazda açılmayı kendine yedirebilen bir bayan Allah'ın huzuruna çıktığında örtünmeyi kendisine bir vac vacip olarak görüyorsa, bir vacibe olarak görüyorsa kendi zihni çarpıklığından başka bir şey değil. allah Teala senin yarattığı senin organlarını biliyor zaten. Senin her türlü organını kim yarattı? Allah yarattı. Allah'ın huzurunda kapanıyorsun. Allah beni görüyor. Diyor. Allah et seni görüyor her tarafta. Ama dışarıda açılıyorsun. Bu olmaz. allah Teala seni zaten elbisenin ardından da görebilir. Değil mi? Şu elbisenin olması Allah'ın görmesini engeller mi? Allah'ım senden utanıyor. Utan tabii. Allah'tan da utan. Ama Allah'ın emrini sokakta çiğnemekten daha fazla utan. Ama haram olan yerlerini erkeklere göstermekten daha çok utan. Çünkü Allah seni yarattı. Avret mahallelinde biliyor, her şeyinde biliyor. Hepsini Allah yarattı. Senin Allah'a karşı örtünmeye çalışman bir yerde o kadar önemli değil. Ama zaten şudur. İnsanın namazla örtünmesi Allah'a karşı örtünmesi değildir ha. Yani bunu böyle illaki böyle düşünmeyin. Kadın namaz kılacak. Elbette bir yani örtü bir şey içerisinde kılması lazım. Ama kadının namazında dahi örtülü olmasının esas sebebi, ilk sebebi onu namaz kılarken bir erkeğin açık halde görmemesidir. Esas gaye budur. Esas gaye budur. Elbette yani erkek görmüyorsa başını açık namaz kılabilir mi bir odada? Hayır, o da doğru değil, kılamaz. Ama dediğim gibi Allahu Teala'yı günaha sokmazsın açıldığın zaman, çünkü Allah seni görüyor zaten, namaz dışında veya değil. başını açık Allah başını görüyor, Allah günah giriyor mu? Böyle bir şey yok ya. Yani. Ama Erkekler gördüğü zaman bayanın bu şekilde günah girip giriyor. Erkekler günah giriyor, bayan günah giriyor. Bu sınırlamalar e, konmuştur. Neslin korunması için, ahlakın korunması için bunlar konmuştur ve bunlar bir vecibi olarak yerine getirilmesi lazım ve bitirelim. bir ayet kelimeyle bitireceğim çünkü bir saat oldu yani şu an. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Ey İsrailoğulları. Batılı hakka karıştırmayın. Hakka batılı karıştırmayın. Efendim Hakk'a batıl elbisesi giydirmeyin. Hakkın hakikatini, hakkaniyetini bozacak bir ilavede bulunmayın. Hakkın suretini, şemalini, özbendini değiştirmeyin. Hakk'a batıl süsü vermeyin. Hakkı batılmış gibi süs, batılmış gibi ileri sürmeyin. Şimdi mesela diyorsun ki faiz haram öbür taraftan adam diyor ki ya bu zamanda da faiz haram olur mu ekonomi için faiz önemlidir. Bu bankalar nasıl çalışacak bunlar bedava mı çalışacaklar kar edecekler şu olacak bu olacak gibi şeyler söylüyor. Ya ne yapıyor bu? Hak olan alışverişe batıl olan faiz elbisesini giydiriyor. Ve bu yasak. Hak olan alışveriş, batıl olan riba faiz, hak olan alışverişe batıl olan riba faiz elbisesini giydir giydirmek büyük bir e, günahtır, büyük bir isyankarlıktır tek tekkemul hak hakkı da saklayarak hakkı da saklayarak e, insanlara batılı sunmayın hakkı saklayarak haktan insanları uzak tutarak insanları batıla batıl ile kandırmayın bu tüm talemun siz de bunun batılı olduğunu zaten biliyorsunuz bunu bilip durduğunuz halde Hakka batıl elbisesi giydirmeyin. Hakkı örtmeyin, saklamayın. Dost doğru olun. Hakkı sunun. hakaniyet ölçülerine uyun. Ee, hak ile batılı birbirine karıştırmayın. Hak olan ölçüleri saklamak gibi bir çalışmanız, bir derdiniz olmasın. Tabi İsrailoğullarına söylenen bu emirler aynı zamanda bize söyleniyor. Burada İsrail oğullarına hitap edilmiş. Çünkü onlar o zaman da bu hastalıkları üzerinde bulunduruyorlar. Öbür taraftan müşrikler zaten müşrik putlara tapıyor. Onlar başka yerlerde eleştiriliyor. Ama iş ehli kitaba, İsra İsrail oğullarına, Yahudilere gelince onların hataları e, dünyevi, dünyevileşme e, marazi durumları burada eleştiriliyor. Bugün baktığımız zaman Müslümanlar da Yahudilerin izinden gitmişlerdir dünyevileşme konusunda, hakkı örtme konusunda, hakkı batıl elbisesi giydirme konusunda, ibadetleri dünyevi bir takım maslahatlar için yapma konusunda büyük bir Yahudileşme temayülü Müslümanlarda da görünmektedir. Yani acı bir şey ama bu gerçek. Bunu üzülerek söylüyoruz. Ve bugün Kur'an yeniden inmiş olsa efendim hitap edecek. Ey efendim Türkler Ey Araplar Ey şu oğulları Ey bu oğulları Yapmayın şöyle. Şurada şu hatayı yapmayın. Şurada bunu niye yaptınız? Şurada neden e, dünyevileştiniz? Şurada neden hakkı bırakıp batılı ele aldınız? Şurada neden bat, e, işte batılı hak diye sundunuz? Şurada neden ba, e, hakka batıl elbise giydirdiniz? Şurada neden hakkı örttünüz de insanları batılla kandırdınız? Şurada neden e, işte Kur'an'ın ayetlerini mezarlıklarda orada burada okumak suretiyle para kazanmak için bunu yaptınız? Para kazanmanız için mi ben size Kur'an'ı göndermiştim? Bir ticari meta olsun diye mi ben size ı Kerim göndermiştim? Benim ayetlerimi insanlara anlatacağınız yerde, Allah rızası için, benim rızam için cebiniz dolsun diye bu ayetleri okudunuz. Ayetleri okudunuz ve hatta ayetleri manasını da anlatmadınız. İnsanlarla Ayetleri buluşturmadınız. Bunların manasının ne olduğunu insanlara ifade ederek insanları Kur'an'ın gerçekleriyle buluşturmadınız. Sadece okudunuz. Arapçayı okudunuz geçtiniz. Türkçe, Türkçede olarak, mal olarak Yüce Rabbimiz ne buyuruyor konusunda insanlara çok az bilgi verdiniz veya hiç vermediniz. Bunlar olurdu işte, gelirdi yani. Kur'an-ı Kerim yeniden gelseydi bu eleştiriler, İsrail oğullarına yapılan bu eleştiriler bizim için de söz konusu olurdu. Allah cümlemize sağlık, selamet, afiyet nasip eylesin. Batıldan uzaklaşmayı, hakka yaklaşmayı, hakka ram olmayı cümlemize nasip eylesin. Allah a, Allah a. Ve ahiru davana hamdulillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.